Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir. Gönüller fatihi büyük üsta da. Nuri ile bütün gönlümü fetheleyen üstat. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yaat. İlhamıma can geldi beraet haberinle, müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar. Göklerde melekler, bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın, par par yanar imanlı gönüllerdeki yağdın. Coşturmada imanları binlerle vecizen, tarihini kutsî heyecanlarla süzerken, ilhamımı mest etti i cemalin, fatih gibi rehberleri andırmada halin. dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde,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 Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla milyonları aşmış bütün evlatlarınızla birden açılır ruhuma esrarlı bir alem vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem Ali Ulvi Bu mektup 12 sene evvel yazılmış ve Sikki-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında dercedilmiş bir mektuptan bir parçadır. Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, fil hakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve alemi İslam'da görülmüş olması dolayısıyla bu mektup çok ehemmiyetlidir. Bismihi Subhan'e. Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevi bir halaskarı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevi belayı defetmek için.